Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır. Merhaba açık radyo dinleyicileri, ben Nurhan. Konuğumla da tanıştırayım sizi. Erol Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Erol Benjamin Scott. Bütün isminizi söyleyeyim. Patika projesinden bahsedeceğiz biraz. Sizin hayalinizmiş. 20 senelik değil mi? Uğraş verdiğiniz bir hayal. Bir de belki sonra bu yemeğe kayarız diye düşünüyorum. Yemek güzel bir konu. Evet, benim de yeni başladığım bir konu. Hmm. <gülüyor> Aslında şimdi siz anlatınca kafanda köprüyü de kurdum. Sonuçta Toprakla uğraşırken, hmm. toprağın bize sunduğu güzelliklerden bir kutlama yapmak yemekle de hoş olabilir tabii. Hmm. Hmm. Ee, toprak dediğimizde hani patika e, benim için e, birçok şey bilmeden başlayan bir projeydim. Ee, daha sonra e, hocam köy bir ekolojik köy girişimi e, çalışması içinden çıktıktan sonra. Permaculture, Türkçe'ye çevirdiğimizde kalıcı kültür, permakültür olarak bazılarımız kullanıyor. Kalıcı kültür daha hoş benim için. Bir yerde toprağı yalnızca içindeki hayvanlarıyla ve üzerindeki bitkileriyle değil, aynı zamanda üzerindeki sosyal yaşamıyla, yapılarıyla, üzerindeki akan, dönen enerjileriyle düşünülen bir tasarım tekniği. Aslında e, permaculture Avustralya'da doğan bir tasarım tekniği olmakla beraber... ...köylerimizde e, zaten 100 yıl önce uygulanan bir teknik olarak düşünebiliriz. E, farklı olan kısımları biraz daha sosyal sürdürülebilirlik yanı var. E, bir de e, doğa dostu teknolojiler tanıştırılmış durumda. E, bazen permaculture konusunda Türkiye'de ne yapılabilir dendiğinde... Benim dediğim şu anda var olan e, köylerimizin e, kültürlerini koruyabilmek, oradaki ekonomik döngüyü zenginleştirmek bile yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ne kadar garip değil mi? Aslında e, eskiden beri e, yaşayarak, deneyimlenerek yaşanan şeyler, şimdi kitaplardan tekrar keşfediyoruz, başka yerlerden. Kesinlikle e, bilgi 21. yüzyılda her tarafta olmasına karşın öz, gerçek, e, akıcı, sürdürebilir bilgi. Yani kafa bulandırmayan bilgiye ulaşmak gittikçe zorlaşmaya başladı. Hı hı. Ee, i̇nternet bizim için çok güçlü bir araç olmakla birlikte eğer seçici olmazsa gerçekten e, olay bambaşka e, boyutlara dönüşülebiliyor. Onun için e, sanırım e, eğitim konusuyla da çok yakından ilgilenme şansım olduğu için stratejik düşünmek, e, bilgiyi ham olarak almak yerine ya stratejik bilgiye erişmeye çalışmak çok daha akıllıcı olabilir. Tasarımda hı hı. da bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Peki, şimdi radyo tabii daha duyusal bir şey. Dinleyicilerimiz dinliyorlar. Ama yine de eminim kelimelerle aranız iyidir. Şöyle bir o yaşadığınız yeri gözlerinde canlandırmak için nasıl anlatırsınız? Bebeğimin gözleriyle bakayım. Yeni dünyalar çıktığında, şimdi 17 aylık. Yeni dünyaları kafasını kaldırıp turuncusunu görüp onlara ulaşmaya çalışıp ulaşamadığı zamanlarda Biz ona vererek başladık. Daha sonra dut dönemi geldi. Dutlar çıktı. Bu sefer şanslıydı çünkü ağaçların dalları yere değebilecek kadar aşağıdaydı. Olan dutlar olmayan dutları bir süre sonra gayet çabuklukla keşfedip... ...üç dört tane bildiği kelimelerden bir tanesi dut duttu. Böyle dut, dutu görünce duta koşarak gidiyor olması... Beni oldukça heyecanlandırdı. O kadar emek veriyorsunuz. Çünkü biz patikada her şeyi ellerimizle gerçekleştirdik. Taş binayı da kendimiz yaptık. Daha sonra oradan ilerlerken çilekleri görüp... ...biliyorsunuz yapraklar meyveleri saklıyor. Ona karşı o kadar aciz olarak düşündüğümüz insan yavrusunun... ...sevdiği kırmızı çileği keşfedip... ...onu yine olanlarla olmayanlarla ayırt edip... ...aralarında bak basıyorsun bak basmamalısın derken... ...o öyle büyük bir heyecanla çilekleri eğilip koparıp onu büyük bir zevkle yiyor olması bir yerde görselin dışında içinde yaşadığımız bir şey. Tabii bizim yaşadığımız bölge aslında genel olarak Anadolu inanılmaz şanslı bir yer. Önümüzde deniz, arkamızda orman ve biz Patika'da binaları oluşturmadan önce biyolojik çeşitliğe önem vermeye çalıştık ve gölge ve Bitkiler dünyası bizim için önemliydi. Onun için her türlü tıbbi bitki diyse bile bayağı bir koleksiyonumuz var. 19 çeşit üzümümüz var. Onlardan ev şarapları yapıyoruz. Dut pekmezi yapıyoruz. Dut'un sözü açılmışken birçok böyle... Toprağın bize sunduğu ürünlerden tarhana gibi birçok şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Arazimiz basamaklı işte kamp olabilir. Kamplar yapıyoruz. Seramik, dans, yoga kampları bizim için önemli. Gelecek dedim. Yani zaten patika projemizin, projemizin amacı güçlendirme. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri yaptığımız atölye çalışmaları sayesinde nasıl birbirimizi güçlendirebiliriz buna bakıyoruz. Herkesin bir patikası vardır zaman zaman buluşur patikalarımızı beraber yürürüz sonra ayrılırız sonra tekrar beraber olabiliriz üzerinden gidiyoruz. Peki gelen konukların tepkilerini nasıl tarif edebilirsiniz? yani en çok çocuklarımızın etkilendiğini gördüm. Çünkü yaz kampları yaptık çocuklarımızla. Ailelerinden uzakta bizimle zaman geçiriyorlardı. Tabi gelmeleriyle gitmeleri arasındaki fark olayları, bakışları olayları değerlendirişleri çok daha farklı oluyor. Hani masalarının masalarında olan yiyeceğin nereden geldiğini görmeleri tutunda da doğanın ...tüm elementleriyle rüzgarla, güneşle, canlarıyla olan ilişkilerini orada deneyimleyip e, görüyor olmaları e, çok daha önem kazanıyor. Yetişkinlerimizde de tabii bir yerde inanılmaz bir yabancılaşma yaşıyoruz şehirde. E, değerlere doğru e, doğanın parçası olduğumuzu bile unutabiliyoruz. E, tabii böyle yerlere gelince bunlar tekrar anımsanmaya başlıyor. E, ve hani tenimize değen rüzgarın, güneşin ısısının dışında... Doğanın içindeki o milyonlarca olasılığı düşündüğümüz zaman ne kadar kısır bir yaşamın içinde olduğumuz şehirde anlaşılıyor. Çok hoyrat, çok kısır, çok dostlukları iteleyen hırsla bürünmüş bir yaşam tarzı. Aslında bu kırsala da taşınabilir bu tatsızlıklar. Veya aslında belki de son zamanlarda insanların kafa yorduğu tasarım ...içine koymaya çalıştıkları... ...kırsalı şehre nasıl taşıyabiliriz? Fakat bunu dürüstçe yapabilmek... ...çok zor. Birçok insan çalışıyor. Ben de... ...kendimi yetiştirmeye çalışıyorum, izlemeye çalışıyorum. Şehirde sürdürebilirliği sağlamak... ...bence çok zor. Ama bence imkansız değil. Dürüst olmak gerekiyor. Bazı şeyleri sıfırdan başlamak gerekiyor. Dürüstlüğü ne anlamda kullanıyorsun? Dürüstlük hani bazen bu... ...işi şey yapıyormuş gibi yapıp da aslında yapmamak gibi. Yani örneğin geri dönüşüm konusu bir atık konusuna çözüm değil. Son basamak aslında bizim yapmamız gereken atığı baştan çıkarmamak. Hı hı. Ama birileri atık yönetimi geri dönüşümden söz ediyorsa... ...o zaman ben bunu dürüst olarak bulmuyorum. Önce yapılması gereken atığın çıkmaması için... Paranızı, zamanınızı, enerjinizi vereceksiniz. En son geri dönüşümü düşüneceksiniz. Ama okullarda ve belediyelerin yaptığı şey sürekli geri dönüşümü pompalamak. Aslında bu belki de inanılmaz kötü bir şey. Çünkü nasıl olsa geri dönüşüyor diye sürekli biz atıklar çıkartmaya başlayabiliriz. Yani bugün suların içinde bulunduğu pet şişeler inanılmaz bir geri dönüşüm hilesi olarak görüyorum. Çünkü bu PET şişelerin aslında hiç piyasada olmaması veya üzerine inanılmaz bir vergi olması gerekiyor. Çünkü bizlerin yapması gereken veya devletin yapması gereken tabi burada bizlerin daha ön plandayız. PET şişe yerine depozitolu su şişeleri veya mataralarımızı kullanmamız gerekiyor. Bu yalnızca dürüst olmamaya bir örnek olarak düşünebiliriz. Hı -hı. Yani şeylerde parklar yapılıyor deniyor. Örneğin diyelim ki bir 50 metrekare yerde park yapmak çok gülünç bir şey Hı -hı. Şehrin bütün dokusunun yeşile yönlendirmesi dürüst olabilir diye düşünüyorum. Peki şu anda İstanbul'dasınız. Biz canlı yayın yapıyoruz. Ne zaman gelmiştiniz Fethiye'den, bu Farahli Köyü'ndeki patikadan? Geçen hafta gelmiştim bir hı hı. yoga atölye çalışmasına katılmak için. Pazar gününde dönüyorum. Hı hı. Tabii şehirde bütün bunları gözlemlemek köyden geldiğim şehre oluyor bir şekilde ama yaşamın bir ayağı da tabii burada. Hmm. Tam da onu soracağım. Ee, şehre böyle ilk ayak bastığınızda uzun süreden sonra nasıl bir duyguyla yüzleşiyorsunuz? Ee, çok fazla bir e, iletişim bombardımanı oluyor, bir hengame oluyor benim kafam daha çok şeye takılıyor dünya nüfusunun üçte ikisi 2000 yani çok yakınlarda şehirde olacak üçte ikisi onun için biz ne kadar kırsalı hayran da bile olsak beyin beynimizi tasarımlarımızı şehre veya şehir odaklı konulara ne yazık ki eğmemiz gerekiyor onun için hani şehre geldiğimde başıma gelenleri bildiğim için şehre gelmeden önce kendimi yavaşlatmaya hazırlıyorum. Yani bu akıntıyı küçümsemek yerine kötülemek yerine madem bu hmm. akıntının içinde giriyorum kendimi nasıl ayakta tutabilirim veya bundan olumsuz en az nasıl etkilenebilirim diye. En basitinden haberler ve televizyon köydeyken hiçbir şekilde kolay kolay yaşantımı yönlendirmezken. İstanbul'da gazeteler ve radyolar ve insanların konuştukları farkında olmadan sizi yönlendiriyor. Bir akıntın içerisine giriyorsunuz sosyal yaşamın. Halbuki eğer bunun farkındaysanız bir nefes aldığınızda daha üstten olaylara bakıp bu suni gündemlerden, suni akıntılardan kendinizi kurtarabiliyorsunuz gibi geliyor bana. Peki şehirden projeniz nasıl gözüküyor? Şehirden tabii uzaktan hoş gözüküyor. Çok güzel. Hani ben de bazen baktığımda hani böyle inanılmaz bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü herkesin hayalindeki şeyleri yapıyor durumundayız. Ama inanın içinde bizim, bizim için de zorlukları var. Çünkü az insanla, eşimle, çiğdemle çok az insan gücümüz var. Dostlarımız gelip yardım ediyorlar ama günün sonunu getirdiğimizde bayağı bir yorulmuş oluyoruz. Pek çok konuya yetişemiyoruz. Hı hı. Çok iyi bir e, iş yönetimi, e, bazı şeylerden vazgeçme ve gerektiğinde onayları delege etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. E, kırsalda ve birçok bilgide modeli olmadığı için erişmemiz zor. Bilgiye teorik olarak e, erişebiliyoruz. Fakat onun pratiğinde nasıl uygulandığı konusunda zorluklarımız oluyor. Bu çiftçilik konusunda, yapılar konusunda pek çok konuda e, karşımıza çıkıyor. Böyle e, ufak tefek zorluklar da var dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Değil değil mi? Ee, bir müzik arası verelim. Ee, Hindi Zahra'dan Handmade albümünden stand-up'ı dinleyelim. Ee, ayaklarının üzerinde dur ya <gülüyor> Hoş olacak. I just want to be a woman now. But I'm tired to be real with yourself cause you know why you got to stand up you got to stand up you got to stand up Açık radyo dinleyicileri tekrar Hindi Zahra'dan dinledik Ayaklarının üzerinde dur dedi Permakalçır da öyle bir şey herhalde değil mi? Bizim için Önemi oradan geliyor Bence çünkü sizin daha önce Söz ettiğiniz gibi Anadolu'da var olan bilgiler Unutulmaya başlandı ki bunlar Çok önemli ve şu anda dünyada bize dayatılan yaşam tarzı ben çok suni olduğunu düşünüyorum. Herhangi krizlerle karşı karşıya kaldığımızda bu yerel bilgilere gereksinmemiz var. Köylerimizde hani bunu Küba'da da örneği yaşanmış. Petrol krizi olduğunda insanlar yıl, bir yılda bayağı bir kilo kaybetmişler. İlaçlar olmayınca petrol olmayınca yaşam bambaşka bir hale dönüşüyor. Ve bizim yerel bilgilerimizi canlı tutarak, yeniden keşfederek bunu uygulamamız lazım. Permaculture'ın tasarım tekniklerine, yani kalıcı kültürün tasarım tekniklerinde de... ...yereldeki bilgilerin değerlendirmesi çok önemli. Ve bizim de kesinlikle tohumlarımıza ve geleneksel... Toprağın ve bitkilerin ve hayvanların arasındaki ve komşuluk ilişkisi de buna dahil olarak Tabii. canlı tutmak için seferber olmamız gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi de ekolojik tüketim. Ee, hani tüketim kelimesini sevmiyoruz fakat her an aldığımız kararlarla e, var olduğumuz gezegeni, var içinde yaşadığımız Anadolu'ya e, ihanet edebiliyoruz. ...yani bugün okullara gittim... ...kantinlerine baktığımızda... ...bir milli felaket var orada... ...yani en ucuz, en kalitesiz yiyecekler... ...orada satılırken... ...Anadolu'nun onlarca güzelliği... ...yani dört mevsim, dört bir yanında... ...bir sürü meyveye sırt çevirmiş durumdayız... ...abur cubur dünyası korkunç... ...bir de normalde aldığımız... ...sebzelerin içindeki kimyasallara baktığımızda... ...ekolojik pazarlara destek vermemiz... yalnızca kendi çocuğumuzun ekolojik değil... ...tüm Anadolu'daki insanların ekolojik beslenmesine ve yaşam tarzı olarak doğa dostu olmasına hepimiz çaba göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii bu tıp konularda tek başımıza olmak yetmiyor. E, muhakkak komşumuzu da içinde bulunduğumuz sivil toplum kuruluşu da ekolojik yaşamın güzel yanlarını yansıtmamız gerekiyor... Çünkü e, orada bir sürü insan emek veriyor sağlıklı yiyecekler üretmek için. Biz bunların farkında olmadığımız zaman e, baya e, kötü durumda bırakmış oluyoruz o insanları. Hı hı. E, evrenin suyuna giden tasarım dedik. E, Tasarımın e, şöyle üç tane bir bacağı var herhalde. Bir e, sanat. Bir kültür, bir de teknoloji. Bu üçü birleşip günlük hayata yönelik çözümler sunuyorlar. Günlük hayatı kolaylaştırıcı çözümler üretiyorlar. Tabii teknoloji tarafı epey bir ağır basmaya başladı. Doğanın yerini çok fazla alıyor. Bu demin söylediğiniz kültür ayağı da işte bu komşu, yerel iklim, yerel üretim, Kültüre de yerelliği kattığımız zaman zaten daha uyumlu ve daha kullanışlı bir tasarım ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Patika da böyle bir tasarım herhalde. Benim dikkatim şeyde dağıldı. Hani kültür dediğimizde sanat, kültür ve teknolojiyi sıraladığınızda. Kültür dediğimizde aslında örgütlü beraber olmamız, elimizde var olan kültürün de sürdürebilirliğini getiriyor. Daha geliştirerek, daha zenginleştirerek ve yayarak. Yani kültür ayağı pek çok konuyu etkiliyor. Fakat ne yazık ki içinde bulunduğumuz gruplarda veya kurumlarda da kültür belki en az eğilinden konuşulan konu. Sanat hiç olmasa oradan buradan kendini gösterebiliyor çarpıcılığıyla, yaratıcılığıyla. Fakat kültür, insan ilişkileri, e, sosyal sürdürülebilirlik konusu hep zayıf kalıyormuş gibi gözüküyor. Ve patikada e, dostlarımızla bizi gelen ziyarete gelenlerle, fikirdaşlarımızla patika yolcuları diyebileceğimiz insanlarla... Hı hı. E, ...toprağın üzerinde yaptığımız bu aktivitenin, atölye çalışmalarını, güçlendirme e, projelerin ...yoga olsun, seramik atölyesi olsun, dans atölyesi olsun, e, yaptığım permaculture denemeleri olsun, paylaşımları olsun... Tüm bunların bir kültür birikimine neden olması kendi çabımızda e, çabalıyoruz. Yalnız kendi içimize kalmayıp köyün çocuklarına satranç öğretmek gibi çalışmalar yapıyoruz. Bize gel gelen e, çocuklara yaz okulunda e, yine satrançtan yüzmeye, dramadan, e, Anadolu'nun türkülerine kadar birçok paylaşımlarımız oluyor. Yetişkinlerle yaptığımız çalışmalarda da yabancılaşmayı kıracak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve en kolayı da tabii teknoloji. Ee, sonuçta doğa dostu teknolojileri yakalamak çok kolay. Aslında Türkiye'de e, güneş panelleri, e, rüzgar türbünleri e, veya doğa dostu boyalar şu anda biraz pahalı bile gözükse. Aslında yine bu örgütlenmeyle, bir takım ko kooperatif e, çalışmalarıyla eminim e, çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Ve bunları muhakkak bir an önce başlatmamız gerekiyor. Tek başına hiçbir çiftlik. Tek başına aslında hiçbir kurum var olamaz. Bir takım platformlar kurarak el ele tutuşup bilgilerimizi birleştirmemiz, stratejilerimizi daha keskin, daha kıvrak hale getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Ekip nasıl bir ekip? Ee, ekip e, forma e, beni... E, ekibimiz daha çok hani e, sivil toplum kuruluşlarıyla daha önce beraber çalıştığım, proje yürüttüğüm arkadaşlarımdan hı hı. oluşuyor. ...beraber kafayı örüyoruz. Sanırım gelecek yıllarda biraz daha bu... ...beraber nasıl yapılır geliştirmiş olacağız. Şimdi biraz hı hı. Doğaçlama, doğaçlama gidiyor. Doğaçlama gidiyor. Peki şöyle bir şey sorsam... Hani ...biz şehir insanlarıyız... ...ve doğadan biraz uzak duruyoruz. O ilk yaklaşmaları başlatmak için... ...o farkındalığı yaratmak... ...veya bilinç düzeyini... ...bir miktar olsun... Hani ...değiştirebilmek için... Ne önerirsiniz? Programın başında zettiğiniz gibi belki hani yiyecek konusu demiştiniz. Hı. Evet hani tasarımın benim için çok çekici gelen yanı bizim farkında olmadan hani kendimiz pişiremediğimizde veya kendimiz pişirdiğimiz bile zaman bile gıdaların nereden geldiğini bilmiyoruz. Ve aslında kendi hayatımızı da tasarlanmış olma yanı sıra günlük yaşamda yaptığımız pek çok aslında bir tasarımın ürünü. Benim tasarımı sevmeme neden olaylara tasarımcı gözüyle baktığım zaman daha değerini bilir bir halde olduğumu fark ettim. ...daha bütünsel olaylara yaklaştığımızı gördüm. Çünkü insanoğlu heyecanlanıyor ve farkına varmadan... yalnızca olayın gözüken kısmını, yediğimiz şeyin yalnızca... ...görüntüsünü ve tadına bakıyoruz. Ama onu nasıl yetiştirilmiş, hangi sevgiyle, hangi aşkla... ...hangi özverilerle yetiştirdiğini unutabiliyoruz. Bunlara eğilmenin bana verdiği heyecan ve yolculuk... ...tasarım konusuyla ilgilenmeme neden oldu. Mutfak konusunda da çok şey olmamama karşın... Yine de hani e, ben de kendime göre işte e, ev şarabından tutun da salatalara göre bir de çiğ beslenme konusunu son zamanlarda e, keşfettim. Onu çalışmaya başladım. E, çünkü hani e, kanser olduktan sonra birçok insan... Yeşillerle ilgilenirken aslında Anadolu'nun bize sunduğu inanılmaz bir yiyecek yelpazesi var, yeşilleri var. Bunları sağlığımız yerindeyken değerini bilip daha az işlenmiş yiyeceklere önem vermek, bunları yetiştiren insanlara biraz daha destek çıkmamız, tonlarca paketlenmiş o büyük alışveriş merkezlerine gitmek yerine pazardaki insanları biraz daha güçlendirmemiz uzun vadede çocuklarımız Anadolu için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun için hani bu masamıza gelen yiyeceklerin büyük bir özenle, sevgiyle ve başkalarıyla paylaşacak şekilde bakmamız, tasarımcı bir gözle bakmamız çok bereketli olacağını düşünüyorum. Peki biz programın sonuna geldik maalesef. Hem konu hem de sohbetiniz çok güzel. Bu bir tanışıklık olsun, tanışma programı. Daha sonraki dönemlerde gerek gelerek gerek sese, telefonla, teknolojiyle bağlanarak devam edelim derim güzel haberleri duymak hoş zaman çabuk akıyor değil mi Çok teşekkürler ben katıldığınız teşekkür için bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın Evrenin suyuna giden tasarım Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keiler.